Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlar üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Beni nadirliler anlaşmayı bozmuşlardı. Peygamber Efendimiz'i öldürmek için tuzak kurmuşlardı. Ama tuzakları başlarına yıkılıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Rabbi Rahim tuzağı bildiriyor, Rasul'ünü uyarıyor ve tuzak, Yahudilerin elinde kalıyordu Ama böyle Kalleşçe bir yıla girmek suretiyle Medine anlaşmasını çiğnemiş İhlal etmiş oluyorlardı Beni nadirliler Aynen beni kaynuka Yahudileri gibi Bir anlayışın içine giriyorlardı Bedir savaşından sonraydı Müslümanlar Bedir savaşında Mekke müşrik ordusunu perişan etmişlerdi Zafer elde etmişlerdi Beni kaynuka Yüdidileri Müslümanların zaferinden çok rahatsız olmuşlardı. Oysa Müslümanlarla ittifak halindeydiler. En azından rahatsız olmaları beklenirdi. Aynı safta gibi bir konumları vardı. Ama tutumları düşmancı oldu. Yer yer Müslümanlara sataşıyorlar. Savaş bilmez bir toplulukla harbettiniz. ettiniz. Bizlerle savaşsaydınız. Akibetinizi görürdünüz gibi ve benzeri sözler söylüyorlardı. Müslümanlara tepeden bakıyorlardı. Bir de Müslüman bir kadının tesettürüne ilişmişlerdi. Bir bakıma mümin kadının namusuyla oynamışlardı. Bu bardağı taşıran son damla olmuştu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ordusuyla ben Kaynuka Yahudilerin kalelerini kuşattılar. Onlar da kalelerinin kendilerini koruyacağını sanıyorlardı ancak 15 gün dayanabildiler. Yiyecekleri, içecekleri bitmişti ve teslim olmak zorunda kalmışlardı. Peygamber Efendimiz Medine'yi terk etmeler emretmişti ve Beni Kaynuka Yahudileri terki diyar ediyorlardı. Küstahlıklarının, Müslümanlara tepeden bakmanın ve bir de mümin kadının namusuyla oynamalarının bedelini ödüyorlardı. Kendilerini bir şey zannedenlerin Hiçbir şey olmadıkları öğretiliyordu. Aynı havaya beni nadir yahudiler de giriyordu. Müminler Uhud'da büyük bir yara almışlardı. Çok şehit vermişlerdi. Yorgun bir tap düşmüşlerdi. Müminlerin bu hali beni nadirler şımartmıştı. Onlar da Müslümanlara tepeden bakıyorlardı. Bir de efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ı öldürmeye teşebbüs etmişlerdi. Artık aralarındaki anlaşmayı da böylece bitirmişler, hükümsüz hale getirmişlerdi. Bunun yanlarına kâr kalacağını sanıyorlardı. Peygamber Efendimiz ordusuyla kalelerini kuşatıyordu. Beni nadirlerin lideri Huyay bin Ahtap, bizler yurdumuzu bırakıp gitmeyeceğiz. Elinden geleni arkana koyma diyordu. Kalelerine güveniyorlardı. Münafıkların reisi, Abdullah bin Ubey bin Selül'e güveniyorlardı. Yahudi kabilesi olan Beni Korezi'ye güveniyorlardı. Abdullah bin Uye'nin müttefiki Gatavanlılara güveniyorlardı. Kendi sayıları Müslümanlardan fazlaydı. Bu durumda Müslümanların Beni Nadirlilere ciddi zarar vermeleri nasıl mümkün olabilirdi? Endişeye, korkuya yer yoktu. Peygamber Efendimiz Beni nadirlerin kalesini kuşattı. Günler geçiyor, kuşatma devam ediyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elçiler gönderiyor Kan dökülmeden Medine'yi terk etmelerini istiyordu Peygamber Efendimiz bir taktik kullandılar Onların önemli ve çok değerli bildikleri bazı hurma bahçelerini ateşe verdiler Bazı evlerin de yıkılmasını emrettiler Bahçeler yanıyor, evlerden de bazıları yıkılıyordu Beni nadirler kaleden olup bitenleri seyrediyorlardı. Onlar bahçelerine, mallarına, evlerine çok ileri boyutta düşkünlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunu biliyordu. Onları can evlerinden vuruyordu. Onlar bu duruma daha fazla dayanamadılar. Sonra ne Abdullah bin Übey'den yardım geliyordu, ne Yahudi Beni Kureyza'dan, ne de Katafanlılar'dan. Yardım edeceklerini söyleyenler, Gerektiğinde beni nadirlerin safında savaşacaklarını söyleyenler ortalıkta gözükmüyordu. Söz çoktu ama iş yoktu. Beni nadirliler derin bir korkun içerisine düştüler. Aslında sayıları Müslümanlardan fazlaydı. Kaleden çıkıp savaşabilirlerdi ama içlerine bir korku düşmüştü. Cesaretleri kırılmıştı. Haşr suresinin ikinci ayetinde onlar kalelerinin kendilerini koruyacağını sanmışlardı. Allah'ın azabı onlara hiç düşünmedikleri şekilde geldi. Allah onların kalplerine korku saldı buyuruluyor. Müzik Müslümanlar, Ağaçlar kesmeye başladığında münafıklar karalama kampanyası başlattılar. Ağacın günahı ne? Sizler kendinizi ıslah edici, düzeltici olduğunu söylemiyor muydunuz diyorlardı. Haşrı suresinin beşinci ayetine cevap veriliyordu. Hurma ağaçlarından her ne kesmiş iseniz veya kesmeyip bırakmış iseniz bütün bunlar Allah'ın izniyledir ve fasık olanları alçatmak içindir buyuruyordu. Öbür taraftan Beni Kureyzalılar da Peygamber Efendimiz'le olan anlaşmalarını yenilediler ve özür dilediler. Beni Nadirliler teslim oluyorlardı. Yapacakları hiçbir şey yoktu. Tam bir acizlik içindeydiler. Peygamber Efendimiz'in tekliflerini kabul ediyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zırhlar ve silahlar dışında develerinin taşıyabileceği kadar eşya alın gidin buyuruyordu. Artık eşyalarını yüklüyorlar, hazırlıklarını süratle yapıyorlardı. Bu arada bazıları, Müslümanlar evlerinden istifade etmesinler diye evlerinin direklerini kırıyor, tavanlarını çöktürüyor ve duvarlarını yıkıyorlardı. Bütün kıymetli eşyalarını, servetlerini alıyor, develerine yüklüyorlardı. Hatta içlerinden Sellem bin Ebi Hukayk, altınlarını ve gümüşlerini bir öküz derisine doldurmuş olarak, Devesine yüklüyor ve şöyle diyordu Biz bunu dünyayı yükseltmek ve alçaltmak için hazırladık Buradaki hurma bahçelerimizi terk ediyorsak Hayber'deki hurma bahçelerimize gidiyoruz Mallarını 600 deve ile taşıdılar Kervanları Medine caddesinden geçiyordu Üzülmediklerini Başlarının dik ve onurlu olduklarını gösteren Bir halle Medine'den çıkıyorlardı Defler çalıyorlar çok gönlü müzik eşliğinde bir müzik temposuyla yürüyorlardı. Bununla da yetiniyorlar, oyuncu kadınlar dans ediyor, şarkılar söylüyordu. Sanki bir bayram havası oluşturuyorlardı. Beni nadirlerin bir kısmı Hayber'e gidiyor, bir kısmı da Şam'a gidiyordu. Böylece müminler bir düşman potansiyelini bertaraf etmiş oluyorlardı. Bir taraftan da çevreye güçlü olduklarının mesajını veriyorlardı. Müminlerin gönüllerinde Uhud'un hizni siliniyor, belli boyutlarda bir sevinci yaşıyorlardı. Beni nadirlerin bağları, bahçeleri ve bir hayli evleri Müslümanlara kalıyordu. Ciddi boyutlarda ganimet vardı. Hem silah kullanmadan ve kan dökmeden elde edilmişti. Şimdi bu malların taksimi nasıl olacaktı? Taksimette kriter ne olacaktı? Bu konuda ayet nasıl oluyordu? Haşr suresinin, 7. ve 8. ayetleri Allah'ın o şehir halkından Resulüne verdiği mallar Allah'a ve Resulüne akrabalığı bulunanlara yetimlere, yoksullara yolda kalan yolculara aittir. Böylelikle o mallar içinizde yalnız zenginlerin arasında dolaşan bir şey olmasın. Ey Müslümanlar! Peygamber size ne verdiyse alın. Size neyi yasakladıysa ondan sakının. Ve Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir. O mallar bir de hicret eden fakirlere aittir ki onlar yurtlarından mallarından sürülüp çıkarılmışlardır. Allah'ın lütfu ve rızasını ararlar. Allah'a ve Resulüne canlarıyla mallarıyla yardım ederler. İşte doğru olanlar onlardır buyuruluyor. Bu ayetin nazil olmasından sonra Peygamber Efendimiz Medine'li müminleri yani ensarı yanına çağırıyordu. Dilerlerse nadirlerden elde edilen malı eşit bir şekilde paylaşacağını ama bu durumda muhacirlere yardımlarını sürdürmelerinin gerektiğini bildiriyordu. Dilerlerse bu ganimet malı sadece Mekke'den hicredip gelen muhacirlere vereceğini, bu durumda artık ensarın muhacirlere yardım etmeleri gerekmeyeceğini beyan buyuruyordu. Ki bu malların muhacirlere gidebileceğini ve hatta onları zenginleştirebileceğini açıkladılar. Hayatlarını, bütün imkanlarını, gerektiğinde canlarını seve seve, Allah'ın yoluna adamış olan Medineli müminlerse, Ey Allah'ın Peygamberi! Siz bütün malları Mekke'den gelen muhacir kardeşlerimize verin. Bizim mala ihtiyacımız yoktur. Ama bizi kardeşlerimize yardım etmekten, imkanlarımızı paylaşmaktan mahrum etmeyiniz diyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam kardeşliğini bu den ruhlarını oturtan Medine'li müminlere ensara dua ediyordu. Allah'ım ensarı ve ensarın evlatlarını koru. Ensara ilişkin takdir duygularını dile getiriyordu. Ayet nazil oluyor ensarın bu güzelliğini perçinleyen ayetler iniyordu. Haşr suresinin 9. ayetinde muhacirlerden önce o yurda yerleşen ve imana sarılanlar kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa bile muhacir kardeşlerini öz canlarına tercih ederler. Kim nefsinin cibrilinden korunursa işte onlar umduklarını erenlerdir buyruluyor. <Sessizlik> Münafıklar yine hareket halindeydi. Nadirlere yardım edememişlerdi ama Medine'den çıkmamalarını dile getiriyor, Çıkılacak olursa beraber çıkacaklarını söylüyorlardı. Haşur suresinin 11, 12 ve 13. ayetlerinde İki yüzlülük edenleri görmedin mi? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız Mutlaka biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinize hiç kimseye itaat etmeyiz Şayet sizinle savaşırlarsa Mutlaka size yardım ederiz derler Allah onların yalancı olduklarına şahitlik eder Andolsun eğer onlar çıkarılsalar Bunlar onlarla çıkmazlar Eğer onlarla savaşırlarsa Onlara yardım etmezler Yardım etseler bile Arkalarına dönüp kaçarlar Sonra bir daha kendilerine yardım edilmez Onların kalplerinde sizin korkunuz Allah'tan korkmanızdan daha ileridir. Allah'tan çok sizden korkarlar. Böyledir çünkü onlar anlamayan bir topluluktur buyuruluyor. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam